Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka tanrı olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka tanrı yoktur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Mealinde bildirdi ve ikrar etti diye tercüme ettiğimiz şehide fiili, Sözlükte olay yerinde hazır bulunma, bir cismi veya olayı gözüyle görme demektir. Terim olaraksa tanıklık etme anlamına gelir. Bir iddianın ispatında, dolayısıyla bir hakkın yerini bulmasında şahitlik, tanıklık önemli bir vasıtadır. Ayette Allah'ın kendisinden başka tanrı bulunmadığını bildirmesi de tanıklık kavramıyla ifade edilmiştir. Allah'ın bu konudaki şahitliği daha çok şu iki şekilde açıklanmıştır. Evrende kendi varlığını ve birliğini ortaya koyan sayısız deliller ve nişaneler yaratmış olması, peygamberler göndererek dini anlamda bildirimde bulunmuş olması... Elmalılı Muhammed Hamdi genelde insanlar için bu mananın anlaşılmasının daha kolay olması sebebiyle birçok tefsir aliminin bu izahla yetindiklerini belirttikten sonra burada daha derin bir anlamın varlığına ve filozoflar arasında geniş tartışmalara yol açmış bulunan ilmi yakin, kesin bilgi meselesinin esaslı bir çözümünün bulunduğuna dikkat çeker. Elmalılı'nın yorumu özetle şöyledir. Bu ayetteki ifade bize göstermektedir ki, her hususta yakinin temeli ve başlangıç noktası Allah'ın kendisi ve birliği hakkındaki bilgisi ve şehadetidir. Her ilmi yakin, hakkın kendine mutabakatı, dış dünyadaki varlıkla o varlığa dair zihindeki bilginin uyuşması ve bu mutabakatın bildirilip açıklanmasıyla gerçekleşir. İlmi yakin, aynı yakine, gözlemle elde edilen bilgiye, aynı yakin ise hakkı yakine, bizzat yaşanarak iç tecrübeyle kazanılan kesin bilgiye dayanır. Yani ilmi yakin, realitede olanın bizzat veya dolaylı olarak kendini göstermesidir. Herhangi bir gerçeğin kendine mutabakatı, yani dış gerçekliğiyle hakkındaki bilginin uyuşması, ayniyet ilkesiyle ifade edilen bir tasdik türüyle ilgili olup, bu da bilen bir süjenin varlığıyla gerçekleşir. Bilen olmayınca, bilinenin var olup olmadığından da söz edilemez. Çünkü, ''Bir şey vardır'' sözü, bir hüküm, bir bilgi, bir tasdiktir ve bu, bir bileni, bir tasdik edeni gerektirir. Şu halde insan olmayınca kendilerini bilmeyen nesneler kendilerine mutabık değilse bunların insanda kendilerine tanıklık etmesi nasıl mümkün oluyor? Bunlar hakkında nasıl bilgi sahibi oluyoruz? Ve bütün bu tanıklıklar hak adı verilen tek noktada nasıl toplanıyor? İşte ilim meselesinin, epistemolojinin filozofları şaşırtan en ince noktası burasıdır. Ayet-i Kerime bu noktayı hallederek kesin bilginin gerçek başlangıcını gösteriyor. Varlıkların kendi zatlarında kendilerine mutabakatı, varlıklar hakkındaki bilgileri Allah'ın kendi zatında kendine mutabakatının yani kendisi hakkındaki ilminin ve bu bilgiyi açıklayarak kendine ve birliğine tanıklığının eseridir. Bu sebeple... Varlıklar kendilerine, kendilerinde mutabık değil, kendilerini bilen zat-ı hakta yani ilmi ilahide kendilerine mutabıktırlar. Alemde ne kadar tanık ve tanıklık, ne kadar ilim ve istidlal varsa hepsi Hak Teala'nın kendini bilmesine ve bildirmesine yani şahitliğine dayalıdır. Gerçek şahit Allah Teala'dır. Hak Teala'dan başka hiçbir bilen ne kendine ne diğer şeylere tamamen şahittir. İnsanda eşyanın kendilerine mutabakatları, eşyanın kendileriyle insanın zihnindeki onlara dair bilgilerin birbirine uyumu, izafi, göreli, eksik ve belirli açılarla sınırlıdır. Ben, benim diyebilen insanın bile kendine mutabakatı, kendisi hakkındaki bilgisi bütün yönlerden, tam, mutlak ve Hakka yakin değildir. Onun kendinde bilmediği, şahitlik edemediği nice yönleri vardır. İnsanda mutlak, en hakiki bir ilmi yakin varsa o da Tanrı'nın var ve bir olduğu bilgisidir. Zira bu bilgi gerek kendisine gerekse eşya'ya dair bütün bilgilerinin temel ve ilk öğesidir. Bu sayededir ki bir insan ben benim diye kendini tanır, kendi kendine şahitlik eder, kendi şuurunun kendi varlığına intibakını, uygunluğunu kendine haber verir. Hem iddia sahibi hem tanık hem tanıklık edilen olduğu halde bu şahitliğini geçerli sayar ve iddia ettiği şeye kesin olarak inanır. Öte yandan alemde olup biten her şey Allah'a şahitlik eder, fakat bu aynı zamanda Allah'ın kendi kendine şahitlik etmesidir. Çünkü her şey O'nun eseridir. O'nun fiillerinin ve sıfatlarının tecellisidir. Bildiklerimiz de, bilgilerimiz de O'na aittir. Bütün var olanlar ve bütün bilgiler Allah'ın kendi zatına, uluhiyetine, vahdaniyetine şehadetidir. 20. ayetteki eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, ben kendimi Allah'a teslim ettim ve eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir ifadelerinin de elmalılının işaret ettiği noktayı desteklediği söylenebilir. Zira bu ayetten de Allah'ın varlığı ve ondan başka ilah bulunmadığı hususundaki, bütün bilgilerin temelinin yine O'nun şahitliğine dayandığı, hakikatleri kavrayabilmenin ve bilgiden emin olabilmenin yolunun O'na inanmak ve O'nun ilminden yararlanmaktan geçtiği anlaşılmaktadır. Sözlükte kıst kelimesi hak ve adalet anlamlarına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de adil davranmayı ifade için adıl ve türevleri, Hak ölçüsü olan adaleti ve adaletin somutlaşmış halini hakkaniyeti ifade içinde genellikle kıst ve bazı türevleri kullanılmıştır. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.